Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Bugün yine bir konuğumuz var. Cemil Batur Gökçer bizimle birlikte. En Yakın ihtimal sergisini konuşacağız beraber. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk. Ee, programın bile onu hatırlatmak istiyorum öncelikle. Ee, sanathayat.wordpress.com adresinden programın geçmiş kayıtlarına ulaşabilirsiniz ve konuklarımızla ilgili haberlere erişebilirsiniz. Cemil'in şu an sergisi The Empire Project'te. İstanbul'daki ilk solo sergisi 14 Haziran'a kadar görülebilecek aslında son 4 gün o yüzden belki çabuk tutabilir dinleyiciler ellerini gitmek için Belki de gitmiş olanlar da kafalarındaki soru işaretlerine burada yanıt bulabilecekler Cemil'le başlayalım önce bir seni tanıyalım Cemil sonrasında sergiyle devam edelim Tekrar hoş geldin diyerek Hoş bulduk hoş bulduk ben 2005 yılında fotoğraf çekmeye başladım ...bugüne kadar da... ...hem hayatımı böyle geçindiriyorum... ...hem işte dert edindiğim konularla... ...böyle ilgileniyorum... ...bu böyle benim kendimi ifade ettiğim bir araç oldu... ...uzun seneler boyunca... ...şimdi daha başka mecraları da kaymaya başlasam da... ...fotoğraf böyle bir... E, ilk başvurduğum... ...şeydi şimdiye kadar... <gülüyor> ...bu sergiden önce... ...torunda bir sergi... Hı hı. ...bir kişisel sergi yapmıştım... ...böyle bazı karma sergilere katıldım... Ama hani... ...naziden de, ör, değişik bir örnek... ...benim için yani bu hayatımın... ...önemli bir noktasında duruyor bu sergi. Birçok şeyi anlamak ve... ...gelecekte ne yapacağım hakkında fikir sahibi olmak için... ...ama kendimi anlat... ...konusuna yeterince hani kısa cevap verdim sanırım. Hı hı. Ama hani... Evet, Ankara mesela. Yani Ankara'dan aslında belki torun kısmında bahsedeceğiz birazcık. Evet. Çünkü hı hı. sen bizim için şimdi bir ilk oldun. Hep İstanbul'dan hı. oldu konuklarımız hı hı. ve İstanbul'da konuştuk bu mevzuları. Hı hı. Biraz Ankara'da bu işler nasıl oluyor? Hı hı. Ya da konuşuruz seninle hı hı. zaten. Hı hı. Ee, belki hani şuradan da devam edersek sergiye de geçiş yapmış oluruz zaten. Hı hı hı. 2012'den beri aslında ürettiğin işleri de bir araya getiren bir sergi oldu hı hı hı. bu. Daha hı hı. önce seni düğüm ve Mağara Albino'yla görmüştük. Hı hı hı. Biraz sanki o İki e, çalışma bu sergiye doğru bir yol oldu gibi hissediyorum. Doğru <gülüyor> mu? Ee. Evet, yani hani aslında zaten bütün işlerim teker teker birbirine bağlantılı, <gülüyor> biri birini tetikliyor, biri birini tetikliyor gibi gerçek düşerdi aslında. Ee, hani bu sergi, evet 2012'de çoğunluğu 2012'de ürettiğim işler ve sonrasında da e, 2013 benim için çok yoğun bir süreydi. E, bir sürü şeyi çok yoğun yaşadım ve o yüzden bir sürü bunun üzerindeki etkisi var. Ee, böyle bir anda bir sergi yaparken 2012'de ürettiğim işlerin e, olduğu hal ile birazcık da e, bir hesaplaşısım vardı. Yani hani 2013'ten sonra o eskiye bakarken e, onu gördüğüm şekil, şemal e, son zamanlarda işte bir, belki 2-3 ayda ürettiğim şeylerle... <gülüyor> Bir, ...bir çeşit yeni bir şeye doğru... ...evrildi en yakın ihtimalle. Yani ne kadar Mara Albino serisi yoğun gibi olsa da... Hı hı. ...en yakın ihtimal sergisi... ...onu yeni bir şekilde... ...şu anki halimle... ...daha canlı bir hale getirmeye çalışmaktı Hı -hı. birazcık da yani. Serginin e, aslında tanıtım yazısında sen kendi sözlerinle de anlatıyorsun? Biraz bizle de burada paylaşabilir misin onu? En yakın ihtimal sergisini. Hı -hı. E, nasıl bir ruh hali, nasıl bir ihtimali bizimle... ...aslında bizi öyle bir ihtimalle karşılaştırmayı Hı -hı. planlıyorsun? Biraz ondan bahsedelim. Ee, hani, i̇şlerimi yaparken ya da hani en ufak bir hani fotoğraf çekerken bile her defasında... Ee, ...o anı böyle bir yoğunlaştıran bir sürü bağlantılı şey var arkasında. Bir sürü hikaye var. Ee, ve bu hani böyle bir o an bildiğim değil ama o yoğunluğu oluşturan parçalar... ...bu anda karşıma çıkan şeylerle birlikte. Ee, bir sürü hikaye var. Yani bu Mağara Albino'nu da anlatılabilecek, düğüm için de bir sürü hikaye var. O hikayelerden birazcık kotarmak istedim. Yani bir hikayeler çokluğundan sıyrılıp... Ee, ...parçaların ağırlığını ortaya çıkartabilmek istedim ve parçaların ağırlığında da bir teknik e, müdahalemle hı hı. E, dönüşmeye başlamış bir şey vardı ortada. Hı hı. O müdahalenin daha çok gözükür olması, e, bunun yaratacağı soru işareti ve hani e, zaten hani var olan ve sezilebilir o hikaye parçalarının insanların kendi kendini kurgulayabilmesi gibi birazcık... ...ucu açık bir sergi yapıp... ya Bir izleyici olarak belki şunu diyebilirim yani... ...hani orada net bir şey önümüze koymaktan ziyade... ...biraz da bizi, bizde de baş başa bırakıyorsun... ...yani benim o fotoğraftan belki senin hiç düşünmediğin... ...bir başka bir çıkarımım oluyor... Hı -hı. ...belki bu yolla bir... ...hani dediğim gibi izleyici olarak bunu söyleyebilirim Hı -hı. belki ben de... Evet yani bu mesela bunu istedim... Hı -hı. ...kendim için de istedim... ...yani hani böyle... Ee daha önce kurguladığım bir bütünden sıyrılıp yeni bir olası bütüne doğru evrilesim var böyle biz andayım. Ya yani bir bütüne doğru evrilmekten ziyade parçaların yoğunluğunu önemseyen ve onları açığa çıkartmak isteyen bir haldeyim bu hı hı. aralar. Yani bu benim 2014'te bulunduğum ruh hali birazcık böyle bir hal. Ee, o yüzden hani o bütünü parçalarken ve yeni bir parça ihtimalini ortaya çıkartırken heyecan duyuyordum hı hı. ve bu bir seyirci için de hani bir ihtimal olabilirse ne müdsel ne, ne en yakın ihtimal işte bir iletişim kurmak için en yakın ihtimal bir şey anlatmak için en yakın ihtimal ve o da orada olan şey karşına çıkan ilk şey e, ilk tutulduğun ilk yakalandığın şey olabilir buradan hı hı. nereye gider birçok yeri gidebilir gitmeyebilir ama hani böyle, e, böyle var olan bir sürü ağırlığı oraya koyup işte bir şey yaptım demekten seni hani olası Başkalarının gidebileceği yerleri daha doğrusu benim kendim gideceğim yeri daha çok önemsedim. O yeni ihtimali daha çok önemsedim ve öyle bir saygı kurgulamaya çalıştım. Ben e, senin fotoğrafa ilk belgesel fotoğrafla başladığını duyduğumda şaşırmıştım. Seni açıkçası o zamanlar bilmiyordum çünkü son işlerinde tanıyordum. <gülüyor> evet. Aralarında aslında ilk etapta çok büyük farklılık görmüştüm. Sonra kendimce bağlar kurmaya başladım. Yani belki sen çok daha farklı düşünüyorsun <Gülüyor> ama o belgesel fotoğrafla ilgilenirken sonrasında seni daha farklı çalışmalarla görmemizin sebebi ne oldu? Yani o neden öyle bir ihtiyaç duydun? <Gülüyor> ee, yani aslında hani o işleri de başlarken ilk zamanlarda o işleri yaparken de çok böyle e, ilk... Bir, bir, bir anlık bir tepki ya da işte böyle bir yoğun bir bazen tiksinme bazen işte bir ihtiyaç bir bir şey beni tetikleyip bir yerlere gönderiyordu ve bunu yani işte o sıralar bir dilovasını gitmiştim oru gazetelerde okuduğumuz ben kendi sınıfıyla daha barışamamış bir işte 25-26 yaşında bir çocuk hani bir orta sınıf bilkent mezunu ama bir türlü ait hissedim yani hani bir kendini bir arayış sonucunda bir yerlerde bulmak ...ve orada bulurken etrafta üretilen şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz... ...ve bir şekilde etkileniyorsunuz... ...benzer bir yöntem ister istemez takınıyorsunuz... Hı hı. ...bir naratif bir yöntem... ...işte iletişim biçimi... ...mecralara dair ulaşı... ...Ankara'dan bakabildiğiniz, gördüğünüz kadar... ...ve bunlar arasında, bu ihtimaller arasında... ...ben bir yol arıyordum kendime... Ee, ...ve bu yol arayışımın... ...sonucunda hiçbir yere... ...yani bir, her defasında bir tatminsizlik... değil miyim onu artık... ...yani tatminsizlik bana burada şey gibi bir kelime kalıyor yani... Ee, ...yetersiz bir kelime gibi kalıyor. Ee, ama bir böyle boşluk... ...sürekli bir boşlukla karşı karşı kalıyor. O boşluğa düştüğüm an yaptığım şeye... ...karşı mı yitiriyordum. O boşluğu doldurasım vardı. O boşluk fotoğrafın... ...şimdi mesela bu sergilerde ya da bir düğünde... E, ...fotoğrafın yüzeyine... ...bakmaya başladım. Boşluk burada olsun Yani gösterdiği şeyi... ...niye oraya gitti, niye bunu gösteriyorsun? Bu hikayeyi anlatmak istemiyorum kimseye. Yani, o mecranın da bana... bunu yardımcı olmasını istemiyorum. Bir başka bir... Yani orada bunların hepsinin dolabilmesi gibi bir arzu uyanıyor ve sonuçta bir bakıyorum onunla oynamaya başlamışım o yüzeyini benzer bir enerji, benzer bir dertle bozmaya, işte hmm. değiştirmeye, dönüştürmeye başlamışım. ya yani o boşluğu doldurma çabası birazdı ve yani... hani bir önceki belgesel çalışmalarımda edindiğim dertin yeniden şimdi bana geri geldiğini, artık yüzeyiyle ...Uğraşmaktansa farklı boşluk doldurup, ...yani farklı yöntemlerle insanlara ulaşabileceğime dair bir sürü bilgi ediniyorum. Hı hı. Bana yeni bir yön açıyor. İlla yüzeyde bir e, kavga gerçekleştirmeme gerek yok. Şimdi başka bir yöntemle başka bir şekilde yapabilirim gibi... ...bu böyle bir süreç gibi işliyor benim için. Hı hı. Yani belgesel fotoğraf mevzusuysa... ...yani hani, işte bilmiyorum o bir gelenek ise... İşte bunu mesela Hollanda'da bir masterclass'ta nedir belgesel fotoğraf diye... ...dokümentri fotoğrafı ne bu dediğim zaman... ...işte Man Ray'den sonra... E, ...işte sanat için değil de toplum için fotoğraf çekmek gibi bir şey olduğunu bana birisi... ...bir Japon bir kuratör kadın söylemişti. E, yani hani bir tavır o anki fotoğraf üretimine karşı geliştirilmiş bir tavır. Madem öyle yani toplum içinse hani bir hani o anki konjüktür o anki e, toplumsal... Konuyla bizim şu anki toplumsallığımız arasında dağlar kadar evet. fark var. Yani şu anda dokumentari fotoğraf eğer ki böyle bir tarzı ifade ediyorsa ki bence hani kelime icabı öyle bir şey ifade etmiyor. Evet. Belgesel fotoğraf yani bir şeye karşı bir şey değil ismiyle yapışık bir şey söylüyor bana yani. O kavramın türediği yer falan bana bunlar bayağı uzak geliyor. Yani anlayamıyorum. Yani tarihe bakıp işte anlamaya çalışsam o kelimeyi değiştiresim geliyor. Hı hı. O yüzden hani gelenek... De bana burada bir o kadar yabancı hı hı. E, ama fotoğrafın tabii bir yaptığı bir şey var bir şeyleri fotoğraflamak ve niye onu fotoğrafladığını sormak gibi ve bu soru da sürekli bu, bu an içinde benim için yeniden tanımlanabilir gibi bir şey gibi geliyor. O yüzden belgesel fotoğraf geleneği kaf, kafamda benim için bir soru işareti. Hı hı. Ne olduğunu ayırt edemiyorum ve eğer dediği gibi ise kadının da bence şu anda çok daha farklı şekilde üretilmeli. Yani bildiğim şu anda belgesel fotoğraf diye tabir edilen şeyin hı hı. Bir ötesine artık geçebilmeli Hı -hı. eğer öyleyse. Hı -hı. Yani. yani sendeki bu soru işaretleri seni bugünkü e, izlediğimiz ve gördüğümüz hale getiriyor. Ama bunda kullandığın teknik de... ...çok önemli bir yer tutuyor... Ee, ...sunuş biçimin... E, ...teknik... ...bu teknik Hı -hı. formdan biraz bahsedebilir misin? Aslında çok ilginç şeyler de yapıyorsun... ...işte objektifi hohlamak oh gibi... Esasın Sonra... mesela çok ilginç evet. değil... Ama <gülüyor> ...çok ilginç yani... Hani ...yapmazsın ya hep silersin Hı -hı. çünkü... Hı -hı. ...onu böyle tertemiz Hı -hı. olur... ...toz bir şey bırakmazsın... ...ama hohluyorsun oh yani... Hı -hı. ...misal atıyorum ne gibi teknik formlar kullanıyor... ...ya yani işte hani böyle teknik formlar kullanıyorum... Hı -hı. ...yani hani işte mikrofonu şurası yapmak gibi bir Hı -hı. şey... ...yani hani buradan bir ritim çıkartıp... Peşine takılmak gibi bir şey Hı -hı. esasında. Yani o hohlamak da bir anlık bulduğum bir çözüm. Oradan gitmek gibi ya da işte bir negatif var. Bunu ben nasıl geliştirirken bir tip bir yüzey, istediğim bir yüzeye yaklaştırırım. İşte D-76'nın tozları var. Onun sıvı hali var. İşte damlat, üstüne toz serp. Mesela işte bir şey dönüşüyor ve Hı -hı. benim istediğime yakın bir yere gidiyor. Yani ben D-76'nın elemanlarını ayırıp da işte orada bir, bir teknik. Detaya girmeden bir tekniğin en ilk yerinden çıkıp böyle bir çekiştiriyorum sağ sola. Orada yeni bir şey çıkıyor. Ve o o çıkan şey esasında benim onu yapmayı itenle e, fotoğrafladığım şey arasındaki gerilimi de benim için yaşar kılıyor o fotoğrafın yüzeyinde. Çünkü sadece çektiğim şeyden doğmuyor çekmeme sebebiyet veren şey. Bunlar birbirine karışmış şeyler ve o karışıklık bir yerde bir ortaya çıksın. Mesela flaşı kullanmaya başlamakta... Bir gün aksarayda bir kaldım bir pansiyonda bir kadınla birlikte hakikaten bir büyük bir hezeyanın içine sürüklendik ve hani bir o hezeyan da benim esasında orada olma seviyesi veren şey hani ve anla ilgili bir durumsa ben onu fotoğraflardım bir fotoğrafçı olarak hiç öyle bir şey uyanmadı bende uyanan şey bu fotoğraflanma düşüncesinin bende yer yer almasına karşı duyduğum bir tiksinmeydi yani ve bu hmm. elimde bir flash vardı. ...ve hani bu şehir bize burada böyle bir köşeye sıkıştırıp... ...bir hezeyene sürüklüyorsa... ...ben bu şehrin içinde şu aptal flaşlı bir yer açarım... ...o da beyaz bir alan olur... ...o fotoğrafın üzerinde beyaz bir alan görürsem... ...o duygumun açılacağı bir... ...yani bu, bu mesela bunu tarif etmek... ...fotoğraf karşınıza çıktığı zaman... ...hiç bunu söylemeyecek bir şey ama... ...böyle bir şey tetikliyor... ...ve ortaya çıkan şey bu dediğim şeyden bambaşka bir şey olabilir... ...ben burada Hı -hı. bir formülizasyonda da veriyor evet. gibi de olmuyorum esasında ...yani benim için sadece bir şey yapmama sebebiyet veren... Ee, bir şey yani o teknik devam edebilmemiz evet, Çekildikten değil. sonra da belki devam ediyor aslında fotoğraf çekilmeye. Hatta sonra bu değişiklik belki izleyicide de çekilmeye devam hmm. ediyor hmm. o fotoğraf. Son halini al almıyor bir hmm. türlü ve ben bunu güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bir şarkı arası verelim. Biz Cemil'le bu programı yapmak için aslında bayağı uğraştık. Cemil'in Ankara'dan gelmesini bekledik. Ankara'dan geldi. Tarihi denkleştiremedik falan ama o sırada ben hep Cemil'i şey diye zorladım. Yani şarkı seçer misin program için diye. Cemil bizim için şarkı seçti. Şimdi Hı. hatta onun olsun kendisi yapacak. Evet, yapayım. Şey bir bir müzisyene verilebilmiş en büyük şans gibi geliyor. Bir vampirin, vampir için müzik yapmak. Çünkü hani bir vampir bir ölümsüz ama müptela bir bir ...bir yüce bir tarafı var, bir zavallı bir tarafı da var. Yani bir... ...şimdi bu müziğin kendisinden ötürü değil de... Bir, işte, ...işte böyle bir hikayesi var. Benim için bayağı hayretleri uyandırıcı bir durum yani. Bu bir vampir müziği diye dedim. Hı hı. Onu işte... ...Only Lovers'a Left Alive'dan bir şarkı bu. Peki. Dinliyoruz hep birlikte. <Gülüyor> Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programı devam ediyor. Cemil Batur Gökçer bizimle birlikte. Ee, en yakın ihtimal sergisinden bahsediyoruz ve onun çalışmalarından. 14 Haziran'a kadar da Empire Project'te sergileniyor. Ee, aslında sergiden bahsettik. Ee, başta da programın başında bahsetmiştik. Cemil Ankaralı. Ankara'da yaşıyor. Ee, Ankara'da da aslında çalışmalarını devam ettiriyor. Ve Torun isimli bağımsız bir sanat alanı ...açtınız... <gülüyor> ee, ...arkadaşlarınızla birlikte... ...arkadaşlarınız demeyi tercih ediyorum <gülüyor> özellikle... Ee, ...bize torundan bahsedebilir misin biraz? Yani, torun böyle çok temel bir ihtiyacı... ...kendimiz için karşılamak için... ...yaptığımız bir şey... Ee, ...ve hani... E, ...ve böyle bir an yapalım mı... ...yapalım deyip... ...bir bardan çıkıp işte... ...sonra halıları söküp duvarı boyayıp... ...kimin sergisi yapısı var... ...senin var... ...başla a sonra bir tane daha, bir tane daha derken... ...böyle kendi ritmini bulan... ...o ritminin... E, ...tam da bizim gibi böyle bir şey ihtiyaç duyan... ...insanlar tarafından verildiği... ...ve hani bu, bu ritmin içerisinden de... ...bir bir aradalığın... ...işte bir sanatı paylaşmaya... ...sanatı konuşmaya, sanatı anlamaya... ...ya da üretmeye dair... ...herkesin kendince bir şey almaya başladığı... E, ...bir yer, bir mekan... E, ...bana mekan... ...bir mekanla ilgili... ...işte bir... ...o paylaşımla ilgili... ...çok şey anlatan bir şey Torun... Ee, ...şu anda... Bu, ...bir dönemden bir döneme... ...geçer gibiyiz... Ee, ...onun için çalışıyoruz... ...yine Hı -hı. hep beraber nasıl yapacağız... ...çünkü biz hepimiz ayrı ayrı sanatçıyız... Hı -hı. ...hiçbirimiz kültür yöneticisi değiliz... Evet. ...bir kültür yöneticisi olsak Torun'u... ...bir yerlere şu, şu şekilde şöyle şöyle... ...götürürdük ederdik ama... Hı -hı. ...Torun öyle bir şey değil Torun... ...şimdiki ihtiyaçlarımız farklı mesela... ...ve hani o ihtiyaçlar yine ilk o buluşulan tarafını keşfedip e, yeniden aynı enerjiyle yeni bir döneme geçişimiz var Hı -hı. böyle bir anda duruyoruz. E, Turun şu evet. e, Ya yani bağımsız bir alan diyoruz Hı -hı. aslında biraz da kendini ayakta tutmaya çalışan bir mekan evet. yani zannediyorum ki. ...bir kazanç oradan siz elde etmiyorsunuz. Hayır. Ee, bu sebeple de aslında ihtiyacımız olan, ihtiyacımız olan diye birkaç defa tekrarladın. Aslında Hı -hı. belki de böyle bir ihtiyaç üzerine, bağımsız, Hı -hı. E, oradan herhangi bir ticari kaygı gözetilmeden... Hı -hı. E, ...işlerini sergilemek için mekan arayan ama bir türlü bu fırsatı bulamayan, Hı -hı. yaratamayan değil... Hı -hı. ...insanların da o mekanı kullanabileceği bir yer evet. zannediyorum. Ee, sanırım hani bir geçiş döneminden bahsettin. Hı hı, Şimdiye hı. kadar sanırım bir açık destek de hala sitenizde var öyle bir bölüm. Evet, ee, destek çağrınız vardı. Evet. Ee, hem maddi hem manevi. Hı hı. Manevi hı hı. nasıl oluyor? Yani e, insanların e, tepkisi nasıldı? Ilgisi nasıldı? Devamlı oldu mu hı hı. bu tepki ve ilgi? Yani bir kere mesela torun devamlı ile ilgili bir e, insanlardan fiziksel olarak bir etkinlik yaptık, pazar yaptık. Hı hı. E, sanatçılar 50-60'a ya yakın sanatçı bize işlerini verdi. Biz onları böyle bir pazar gibi dizdik ee, ve 700 800 kişi geldi ve bizim işte 2 3 aylık kiramız çıktı ve oradaki olay, oradaki atmosfer bayağı ben çok şaşırdım. Yani herkes çok şaşırdı. Kimler geldi, kimler biz bayağı böyle ne kadar sevilmiş, ne kadar benimsenmiş. Müthiş müthişti yani hani motorun pazarı bizim için. Ve böyle hani desteği sürekli aldık. Yani mesela şimdi bu geçiş dönemindeki ufacık bir soru işaretini yaşayan herhangi birisinin e, torunu bilen ve hani bir ucundan parça olmuş bir insan tarafından nasıl kucaklandığını... hani nasıl devam etmesiyle ilgili bir heyecan duyduğunu sürekli görüyoruz. Hı -hı. E, ve hani işte bu ince dengeler var, böyle onun içinde öyle. Yani Hı -hı. bir şey oraya gidecek kafam. <gülüyor> e Şöyle devam edebiliriz. Torunda şu an neler var? Ankaralı olup e, görmek isteyenler. Bu arada ben 2012 senesine kadar Ankara'da yaşadım. Hı. Ben tam Ankara'nın aylırken torunun açılması benim için ayrı bir hezeyandır. E, neler var torunda e, gelecekte şu anda? Sederiz şu anda onlardan. esasında tam da bitti. Dün galiba geçen cumartesi son bu sezonun son sergisi oldu. Bu sezon yaklaşık bir 10-20 tane falan sergi oldu torunda. Hı hı. Birkaç tane performans oldu. ...şu ne görülebilir bir şey yok. Ama sanırım hali hazırda bir kitaplığı var. Evet ama şu anda kapalı mekan. Bir yaz tatil gibi bir şey girildi. Önümüzdeki günlerde programlanmış bir şey yok. Ama yani bunun dışında... ...şunu demek istiyorum. Sergi olmasa da... ...orası sezon zamanı... ...yani tatil gibi bir dönem olmadığında... ...insanlar oraya gidip kitaplığı kullanabiliyorlar. Bir arşiv var sanırım... ...dinlenebilir bir arşiv. O da zannediyorum... ...açık. Bu anlamda da... ...Ankaralıların kullanabileceği bir... Mekan. Evet, evet tabii tabii yani kesinlikle ama <gülüyor> yani hani baskın olan şey sürekli o etkinliklerin yaratmış bir şeyi. Sadece sergi zannediyorum. Pazardan bahsettim bu belki çok performanslı evet, oluyor. Evet performanslar, söyleşilerle evet, evet. canlı bir mekan hı hı. anladığımız hı hı. kadarıyla. Ee, tekrar sergi hatırlatalım. Maalesef Hı. süremiz bitiyor. Ee, en yakın ihtimal 14 Haziran'a kadar son 4 gün. Ee, Empire Project'te sıra servilerin hemen başında. Bunun dışında Cemil'i merak edenler web sitesine e, bakabilirler. Ziyaret edebilirler. Cemil Batur ee, Cemil sen bize neler söylemek istersin? Serginle ilgili genel sana bırakıyorum sözü. Kapatıyoruz programı. Hı. Ben size teşekkür ediyorum. Burada eee sohbet ettiğimiz için benim aklıma gelen şu anda bu eee Biz de teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. iyi haftalar. Oh. Sanat, hayat. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbash.